الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدنا عبده ورسوله Alemden Rabbi olan Rahman ve Rahim olan, hesap gününün yegane sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Ona iman eder, eşi benzeri ortağı dengi olmadığına, kalben, lisanen ve azalarımızla kanaat eder. Kendisine Allah'a ortak koşmuş olan müstekbirlerden sıyrılır, onları reddeder yüce yaratıcı olduğu gibi, yarattıkları üzerinde tek otorite sahibi olan olduğunu, ona iman edenin kurtulduğunu, onun hidayete ulaştırdığını hiçbir şekilde saptıracak olmadığını bilir. Bizleri rahmetiyle hidayette kılmış olmasını kendisinden niyaz ederiz. Hak etmiş olduğu için Sapıklık yolunu arayan kişiyi de sapıklıkta bıraktıktan sonra hiçbir şekilde kendisinden başka onu sapıklıktan uzaklaştıracak olmadığını bilir. Bizleri sapmış olmaktan da korumuş olmasını yine rahmetinden niyaz ederiz. Salat ve selamı da insanlığın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ona tabi olan bütün müminlerin üzerine dileriz. Geçenki hutbemizde kardeşler hatırlayacağınız üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zor dönemlerde fitnenin kol gezmiş olduğu dönemlerde hicret etmiş olmak ve bunun mahiyetinden özellikle Resulullah aleyhissalatu vesselamın bana hicret etmiştir, hicret etmiş gibidir, mükafatlandırmış olması müjdesiyle bir dönemden ve o dönemin içerisinde Allah Azze ve Celle'ye kulluğa tutunmaktan bahsiyatmıştık. Bugünkü hutbemizde de Allah nasip ederse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bu günler için Rabbinden almış olduğu ve bizi uyarmış olduğu hakikat ile, o karanlık dönemin hasletlerinden dört tanesini Resulullah aleyhissalatu vesselamın zikrettiği şekliyle inşallah göreceğiz. Onların içerisinden de bir tanesini, hevaya tabi olmayı bir parça açacağız. Çünkü heva, Allah Azze ve Celle'ye kulluktan insanı alıkoyacak en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Önce rivayetimize gelirsek, sahih olarak aktarmış olan rivayette, sahabeden Ebu Sa'lebe El-Khaşabi olarak da geçer. Nisbeti farklı farklıdır fakat rivayet sahih olması hasebiyle, Detayına girmeye gerek yok ravilerin senetlerinin, daha, daha doğrusu ravilerin hayatlarını. Tabi ondan bir tanesi, ben diyor falanca sahabe Ebu Sa'lebe'ye sordum. Dedim ki Allah Azze ve Celle bir ayetinde Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Aleykum enfusekum Siz kendinize bakın. Siz üzerinize düşenle meşgul olun. Siz sağ solu bırakın. Allah'ın sizi görmek istediği noktada durun. Siz kendi kendinizi sürekli muhasebe edin ve içinde bulunmuş olduğunuz ortamda, şartlarda Allah sizden neyi talep etmiş, neyi emretmiş ise onu yerine getirin. Bu ayetten sordum. Allah azze ve celle'nin bu ayetinden bana haber ver dedim diyor o sahabeye. Allahu Teala ey iman edenler sizin üzerine düşen kendi nefislerinizdir. Siz kendi nefislerinizle meşgul olun ayetinden Allah azze ve celle neyi kastediyor dediğim zaman sahabe diyor bana dedi ki gerçekten bu ha ha ayetten haberdar olan birisine sordum. Şüphesiz ki dedi ben bu ayeti Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bizzat senin bana sorduğun gibi sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle ey iman edenler siz kendi nefislerinize bakın. Siz kendiniz ile meşgul olun. Siz kendi nefsinizin pozitif, negatif, itaat, isyan gibi hususlarda Allah'a karşı duruşunuzla meşgul olundan Allah Azze ve Celle neyi kastediyor dediğim zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor şöyle buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi açıklarken, ayeti açıklarken diyor ki, اِئْتَنُرُوا بِالْمَعْرُوفِ Kendi içinizde iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Kendi içinizden, içinizde iyiliği emredin, kötülükten de sakındırın. Bu biz Müslümanların üzerine düşen farzlardan bir tanesi. Hatta ve hatta toplum olarak Müslüman bir toplumun üzerine düşen en ağır farzlardan bir tanesi budur. Çünkü insanlar, Müslümanlar kendi başlarına bir günah işlerler. Ve bu günahı kendi içlerinde saklarlar. Ve o günahı Allah Azze ve Celle ile kendi aralarında bırakırlar. Ve Rablerinden mağfiyet dilerlerse o günah Allah'ın izniyle mağfur olmaya yakındır. Ve İslam toplumunun gidişatı hususunda da o günahın topluma dışarıya yansıtılmadığı müddetçe bir zararı olmaz. Ama ne ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadiste ifade ettiği gibi ne zamanki emri bil maruf ve nehyani mülkeri terk ettiniz. Kendi içinizde iyiliği emretmiş olmak kötülükten de nehyetmiş olmak hasletinizi kaldırdınız, o zaman diyor bekleyin. Bekleyin. Neyi bekleyin? Allah'ım sizi toplu halde helat etmesinden korkun. Emri bil maruf nehyi anil münker bizim Müslüman bir toplum olarak Allah'ın üzerimizdeki nimetinin devamlılığıyla ile doğrudan bağlantılı. Ne zaman ki Müslüman toplum kendi içinde emri bil maruf ne yani mülkeni yerine getirirse o toplum hayırda kalacaktır. Kişilerin kendi günahları kendilerinedir. Konumuz emri bil maruf değildir. Ve bu meseleyi de Allah'ın izniyle çoğumuz bilmektesiniz. Ama emri bil maruf bizim Müslüman bir toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz bir husustur. Vallahi bugün ekmeğe ve suya, imanımıza ve imanımızın alameti olan namazlarımızla, oruçlarımıza, haramlardan kaçışımıza, farzları yerine getirmişimiz, getirmişliğimize doğrudan bağlantılı, en az onlar kadar ihtiyaç duyduğumuz. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız Çevre zaten bizi hayra iten bir çevre değil. Onun için kendi içimizdeki İslami şuuru dışarıya çıktığımız zaman kaybediyoruz. Ve insanların da içine düşmüş olduğu sıkıntılar maalesef ki Müslümanlardaki bu hasletlerin ortadan kalkması engelliyor. Ne Allah için emri bil maruh ne yani münker yapacak Müslümanlar baş gösterebiliyorlar ne de kendilerini Allah için emri bil ma'ruf neh yani münker yapılmış olan Müslümanlar hakkıyla buna karşılık veriyorlar. Çünkü yaşamış olduğu cahiliye toplumu bencilleştirilmiş insanlar üretiyor. Bireysellik düşüncesi adı altında bencil, egoist, kendisini düşünen, enaniyet içerisinde ve başkasının kendisi hakkında en ufak bir laf etmesine hiçbir şekilde tahammül gösteremeyecek bir toplum üretildi. Halbuki biz Müslümanlar olarak Allah Azze ve Celle bizleri mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerindendir diyor. Onları yediği emreder, kötülükten nehy yederler diyor. Toplumun, Müslüman bir toplumun yozlaşma süreci emri bil maruh nehy alim münkeri tekten başlar. Onun için aleykissalatü vesselam bu ayeti tefsir ederken diyor ki iyiliği emredin ve kötülükten nehyedin. Bunu yapın. Ta ki diyor hani ayette Allahu Teala diyor ya aleykum enfusekum ey müminler ey iman edenler siz kendinize bakın. Siz kendiniz ile meşgul olun. Kendinizi ıslah edin ve Allah'ın sizi görmek istediği yerde olun ayeti kısmına gelince de ne zaman gerekli? işte aleykissalatu vesselam orada dört tane haslet açıklıyor. Özellikle öyle bir devirde Müslüman daha hassas olacak. Ve bu özellikleri Allah'ın Resulü aleykissalatu vesselam sayıyor. Diyor ki Hatta iza eytel şuhhan muta'am Birinci özellik itaat edilen bir cimriliği gördüğün zaman subhanallah bu nasıl bir şeydir itaat edilen cimrilik nedir düşünün algılamaya çalışın itaat edilen cimrilik hani cimrilik bir şekil müşakkas bir şahıs haline mi gelmiş ki insanlar onun evet dediklerini evet hayır dediklerini hayır kabul etmişler itaat edilen cimrilik nedir insanların içerisine cimrilik yerleşmiştir. İnsanlar cimriliği kendisine göre dost ve düşmanın belirlendiği, kendisine göre oturup kalkılacak insanın belirlendiği, kendisine göre akrabalıkla beraber insanlar arası ilişkilerin düzenlendiği, kendisine göre hatta ve hatta daha da ileri gidin Allah'a kulluğu bile ayar çektiği bir hale geldi cimrilik. İnsanlar cimrilikten, cimrileşmekten dolayı ellerindekini kaybetmekten çok korkuyorlar. İçlerine tuğlu emel, uzun emeller yerleşmiş. Ve bundan dolayı da ikilik ilişkilerini cimrilik üzerine inşa ediyorlar. Yani öyle bir hal aldı ki insanlar Cimriliği itaat edilen bir olgu olarak aldılar. Evinin bahçesinin bir kenarında 10 metrekarelik bir yeri Müslümanlar için ya da Müslüman çocuklar için misal şunu al da kullan diyecek olsan ya da 1000 metrekarelik arazisinin içerisinde 10 metrekareyi getir de Allah için kullanılan diyeceğin bir insan. O bin metrekarenin içerisinde on metrekareyi vermekten sakındığı zaman diğer Müslümanlar da adamın mülkiyet hakkıdır normal. O çalışmış, o kazanmış, o didinmiş, o yorulmuş diyorlar. Yani insanların kazandıklarını ellerinde tutmuş olmaları ve bu egoistlik elinde bulundurmuş olma hissi maalesef ki bugünün insanlarına yer edinmiş. Bunun için kardeş kardeşi kırar olmadı mı? Bunun için dost dosttan uzaklaşır olmadı mı? Cimrilikten dolayı muhabbet ehli, muhabbet taşıdığı insana karşı muhabbetini yitirmedi mi? Allah Resulü Aleyhi Vesselam bir Müslümanda olamayacak, Allah'a karşı kulluğunu zedeleyen bir unsur olarak şirki kullara karşı Kulların içerisinde onların birbirlerini kanını akıtacak kadar işlerinde fesadı doğuran unsur olarak da cimriliği zikreder. O yüzden müminde cimrilik söz konusu olamaz ve bugünün insanların hep bana zihniyetiyle, bende olsun zihniyetiyle tavır ortaya koymaları maalesef ki Müslümanların içerisinde de yerleşmiştir. Onun için evladı, iyalı namazda, niyazda olmayan hayırda, hasenatta olmayan evladı, iyali haramların içerisinde gezen babalar o evlat ve iyalleriyle oturmaya, kalkmaya, sohbet etmeye, her şeylerine her türlü baba evlat ilişkisini devam ettirirler ama evlatları ola ki iki gün işsiz kalacak olsun cimrilik korkusuyla o evi evlatlarının üzerine dar ederler öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum Müslümanlar? De ki hocam yalan söylüyorsun. Namazını terk etmiş, orucunu terk etmiş, haramların içerisinde gezen akrabaları, evlatları, çoluk çocukları her neyse tanıdıklarına karşı muamelelerinde hatta daha da ileriye giderek fazlalaşma söz konusu iken olsa ki evladı bir işsiz kalsa, olsa ki yakın akrabası işsizlikten dolayı buna bir borç için gelecek olsa ona karşı karşı Feryad-ı ederler. Cimrilik, itaat edilen bir şey haline gelmiş. Kabul görülen bir şey haline gelmiş. Bencillik, egoistlik, enaniyet Çünkü biz batılılardan öğrendik demokratlaşmayı. Demokrasi, demokrasi diye diye batılıların hükümlerini getire getire, batılıların ahlakını da içimizde ne yaptılar? İçimize yerleştirdiler. Yerleştirdiler. Her türlü ahlaki kanunlarıyla zındıklar batırlaştığı gibi ahlaki olarak da batırlaştılar. Ve kimsesiz, cimrilik içerisine sevdirilmiş olan toplum, hevayı kendisine ilah edilmiş olan toplumda onların ellerinin içerisinde ne yaptılar? Bir oyuncak gibi o tarafa doğru yöneldiler. Toplumun helak olduğu yerler, Müslüman ümmetin evlatlarının perişanlığa doğru gidişi, içler acısı. Ama bunlar, dediğimiz gibi bu hasletler bizim içimizde de yer edildi. Ne olduk? Emri bil maruf nehyi anil münkeri yapamaz olduk. Evet yapamıyoruz. Kendi akrabalarımızın içerisinde de yapamıyoruz. Bırakın etrafı kendi akrabalarımızın içerisinde yapamıyoruz. Kardeş kardeşe emri bil maruf yani münker yapamıyoruz. Niye? Çünkü sana muhtaç değilse sana muhtaç değilse sen kimsin ki onun hakkında laf söylüyorsun? Öyle değil mi? Kendisine gecele gündüzlü mesai geçirmiş olduğun amcanın oğlu, dayının oğlu en yakınlarından tut. Onlara ola ki Allah için iki nasihat etmeye kalk, fersahlarca senden uzaklaşıyorlar. Sen göze batan adam oluyorsun. Ve kalpler ne kadar kararmış biliyor musunuz? Emin olun ki kardeşler, vallahi kendilerine dünyalık olarak sıkıntı çıkaran Hatta ve hatta mallarını gasp eden insanlarla bile bir zaman sonra iyi olabilir, onlarınkini hata olarak görebilirken, sırf Allah rızası için kendisine yapma, etme dediğinden dolayı, sana aldığı tepkiden dolayı içinde oluşturmuş olduğu ukbe, ukde ne yapmıyor? Silinmiyor, azalmıyor. Nedendir Bunlar. Çünkü bu hasetler insanların içerisinde yer edindi. Cimrilik, kazanmış olma hissi. Kazanmış olma hissi insanları öyle kavurdu ki o insanlar Allah için yapmaları gerekirken yapmadıklarına onu bahane sundukları zaman ha tamam abi öyledir. Tabii ki yani sen Allah öyle emretmiş ama ya kazanman da lazım yani Allah'ın emri. Tabii ki arkadadır yani. Bu zihniyet yer edinmiş. Bu dile gelmez ama bu zihniyet maalesef insanlarda yer edinmiş. Sen Müslüman değil misin? Zihniyeti bir tarafa neden kaybedesin ki düşüncesiyle insanların ortaya koyduğu hal ve hareketler kabul görmüş. Başka ne diyor Allah Resulü Aleykis Salatu Vesselam? متاعن, itaat edilen bir cimrilik gördüğün zaman Başka iyi Allah'ın Resulü Ve ve peşine takılmış tabi olunan bir heva gördüğün zaman Heva nedir? Hevayı açacağız. Hadisi bitireyim zaten hutbede bir iki kelam hevanın hakkında edeceğim Allah nasip ederse. Üçüncüsü diyor aleyhi salatu vesselam Ve dunyan mu'siratın insana tesir eden bir dünya. insanın içerisine yer edinmiş olan bir dünya. insanın içerisine yerleşmiş olan dünya sevgisi. Bunu gördüğün zaman. Başka? Ve i'cabu kulli zirayyin bir akki. Ve her görüş sahibinin kendi görüşüyle kendisini beğendiğini gördüğün zaman felaket evet dört haslet de bugün kol geziyor bu dört hasletten kurtulan kurtulmuştur bu dört hasletten birini üzerinde bulunduran helaka doğru adım atmıştır Allah korusun ayağınızı denyalın imanınızı kontrol altına alın imanınızı muhafaza edin. En değerli varlığınız imanınızı sakın elden bırakmayın. Hep baş üstünde tutun. Hangi şartlarda olursanız olun. Bilin ki gerisi vallahi fanidir. Altını ve gümüşü biriktirip de biriktirip biriktirip de biriktirip cimrilik edenler yarın o Allah'a sırt dönme adına biriktirmek için uğraştığınız altınlar ve gümüşler sizin önünüze getirilecek, sizin önünüzde eritilecek ve onların içerisine atılacaksınız. Al! Sen bunu istemiyor muydun? İki kilo altını ömründe ya biriktirdin ya biriktirmedin de o iki kilo altın için Rabbine sırt döndün. Al bakayım denilecek sana. Hepsi yetmeyecek mi? Hepsi gitmeyecek mi? Bu akrcetil ardı, yeryüzü altındakiler, hepsi üstüne çıkarmayacak mı? O yüzden imanınızı en değerli nimetiniz olarak gör. Bundan daha değerli bir şey vallahi yok. Bu sizin bugününüz, yarınız için, sizin kurtuluşunuz içindir. O yüzden bu dört hasletten kurtulmaya bakın. Ne diyor? İza rai te şühen mutaam itaat edilen bir cimrilik gördüğün zaman yani cimrilik insanların içerisine yerleşmiş cimrilik ve hep sahip olma hissi hem Allah'a karşı kişiyi kulluktan alıkoyar hem de kullara karşı kardeşlik hissinden insan insanla nasıl dost olur cimrilik ne kadar berbat bir şeydir biliyor musunuz Müslümanlar size tek kelimeyle anlatayım. Sadece biliyorsunuz bunu. Cimrilik öyle bir hastettir ki bir insanda yoksa bir kahvehane köşesinde şeytanın artık burada benim işim yok dediği ve orayı terk etmiş olduğu bir ortamda içkiyle, kumarla, haşır neşir olan insanlar bile eğer içlerinde cimrilik yoksa dost olabiliyorlar. Ama alnı secdeden Müslüman da cimrilik varsa, ikinci bir Müslümanla mescette dostluk kuramıyor. Hadi yalan değil. Öyle değil mi kardeşler? Evet öyledir. Cimrilik öyle bir haslettir ki, olmayan adamı kahvehane köşesinde içkinin, masanın, okeyin başında birbirine fedakarca paylaşan, beraberce yol alan, dayak yiyeceksek beraber, eğleneceksek beraber diye şeytanın yolunda bile cimri olmama hissi onlarda bile yakınlığı getirirken içerisinde cimrilik hissi olan bir Müslümanı belki kendisiyle aylarca beraber yan yana secdeye durduğu Müslümana cimrilik olduğu için dost kılmıyor. Eğer bu halet ruhiye insanların içerisinde yayılırsa işte felaket olur. İslam'ın insanda iletmek istediği, Müslümanlara iletmek istediği paylaşımcı, kardeşçi fedakarlık üzerine inşa edilmiş bir toplumu zedeler. Tabi ondan heva. Yani insanlar hevaya tabi olduğu zaman diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O zaman ne yap? O zaman diyor insanların sıradan avamın durumunda kendine bak hakta olmaya gayret et. Evet bu dönem işte bu dönem aleyna enfusuna bizim kendimizle meşgul olacağımız dönem. Bu karanlıkların içerisinden yırtılarak çıkacak güller gibi açılmamız gereken bir dönem. İnsanların uğruna arkadaşlıklarını, kardeşliklerini ve insanlıklarını bile unuttuğu bir dönemde kardeşlik paylaşmak, fedakarlık gibi unsurlarla bunu anlamayanların ağzını uçuklatacak kadar açtıracak bir fedakarlıkla Müslümanların ortalığa saçılması gerektiği bir dönem. Ama bu hastalıklardan kurtulanlar Kabi olan heva nedir kardeşler? Heva, Arapçada iki anlama gelir. Kelime olarak, ıstırah anlamında değil. Kelime. Kelime olarak heva, birinci anlamı nedir? Sekafa, düştü demektir. İkincisi, el-huluv, boşluk demektir. Kelime olarak. Boşluk ve heva. Onun için de Allah kese rahmet eylesin. <gülüyor> Seleften şu şekilde ifade aktarılmıştır. Hevaya, heva denilmesinin sebebi adamı cehenneme yehva yaptığı içindir. Heva düşürmek ya, heva cehenneme adamı düşürdüğü içindir diyor. Heva kelime olarak boşluk ve aynı zamanda düşmek demektir. Boşluktan kasıt nedir? Boş olan şey, herhangi bir tarafa bağlantısı olmayan şeydir, öyle değil mi? Evet, boşlukta olan şey, yani muallak. Herhangi bir tarafa bağlantısı yok. İşte orada, boşlukta olma anlamında heva kullanılır. Bir insan dünyada yaratıldığı yerde, eğer ki sanki Rabbi ile bir bağı yokmuşcasına, Rabbi ile bağını kopardığı yerde heva başlar. Burayı anladığımız zaman hevayı anlarsınız. Bir kul sanki yaratılmış ve Allah'tan bağımsızmış gibi tavır takındığı an, onun hevaya tabi olması başlar. Yani heva, Allah'ın sana gösterdiği çizginin dışına çıkman bağını koparmandır. Diyeceksin ki bugün en ufak bir günah işleyen Müslüman da hevasına uymaktadır. Şirke düşen bir insan da hevasına uymaktadır. Bu ikisi arasındaki denge bu ikisi arasındaki iman ile, yani günah ile küfür arasındaki çizgiyi biz nasıl tespit edeceğiz? Öyle değil mi? Çünkü en ufak bir şekilde günah işleyen de hevasına uymuştur. Peki Allah Azze ve Celle ayetinde onlar nefislerini ilah edinmişlerdir derken hangi kesimi kastediyor? O aradaki çizgi nedir? Bu hususta ayetleri inşallah okuyacağız. İkinci kutbemizde Allah Azze ve Celle beni de sizi de mağfiret kurursun. kamilin ve salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Allahu teala yahdüs senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine de Allah azze ve celle salat ve selam eylesin. Heva Dediğimiz gibi kardeşler, Allah Azze ve Celle'den bir yol gösterici olmaksızın insanın kendi arzu ve isteğine uymuş olmaya başladığı noktadır. Heva, insanın kendi iç arzuları meyil etmiş olduğu şeyler, yönelmiş olduğu şeyler hevasındandır. Hevasındandır. O yüzden İmam Katade ne diyordu? Allah kese rahmet eylesin. İmam Katade hevanın ilahlaşmaya başladığı noktayı ifade edercesine şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bir insan istemiş olduğu her şeye biniyorsa buradaki binmekten kastı bineyin kendi cinsiz değil kardeşler. Yani canın senin bir yere gitmek istiyor. Ne yaparsın? Atlar gidersin değil mi? Hani o günün şartlarında hemen evden çıktığın zaman ne yapardın? Atını çekerdin. Affedersin eşeğin varsa eşeğini çekersin. Bugün de arabanı çekiyorsun. Yani canın nereyi istiyorsa oraya gitmek için. Onu kastediyor. Binek olarak yoksa bir şeyi binmeye kastetmiyor. Bir insan diyor, eğer ki hevasının, arzusunun istemiş olduğu şeye ulaşmak için... İstediği zaman biniyorsa, yani nefsinin her istediğinde arabaya atlıyorsa, nefsinin her dürtüsünde hemen bineğe gidiyorsa, yani acaba gittiğim yer helal mı, haram mı, uzak durmalıyım, gitmemeliyim gibi bir sakıncası, bir korkusu, bir takvası olmaksızın hemen atlayıp gidiyorsa diyor. İstediği gibi yiyor, içiyorsa, yani Yediğim helal mi? Haram mı? Bunları gözetmiyor. İstediği gibi yiyip içiyorsa ve o bunları yaparken, takvası, korkusu gibi bu nefsinin meyil etmiş olduğu şeylere takoz koyan bir algısı yoksa o kişi nefsini ilah edinmiştir diyor. Allah Azze ve Celle'nin eferâeyte <gülüyor> meni teheze ilahahu hawaahu" Ey peygamber, nefsini ilah edineni görmedim mi dediği ayet işte budur diyor. Ve gerçekten çok güzel bir tefsirdir. Çünkü mümin, evet belki günah işlemiş olabilir. Mümin günah işlemiş olabilir ama ya günaha giderken içindeki bir sızıntı mutlaka vardır. Ya günahı işlerken, işledikten sonra işlerken değil. Çünkü işlediği anda... İman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği fonksiyonunu yitirmiştir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam her zina eden zina ettiğinde iman kendisinden ayrılmış, her içki içen içki içtiğinde iman kendisine ayrılmıştır. Ne zamanki zinadan döner, ne zamanki içkisinden döner, iman ona geri gelir diyor. Bunun fonksiyonunu yitirmiş bir iman. Ama sonradan yine geliyor, tövbe ediyorsun. Allah'tan bağışlanma diliyorsun. Ya Rabbi cahillik ettim diyorsun. Ve tövbe ile hemen Rabbine yöneliyorsun. İşte bu müminin özelliğidir. Ama bir kimse günah işlemeye giderken günah işlemeden gelirken ve günahı işlerken korku adına, takva adına herhangi bir sızıntısı yoksa artık nefsi Nefsinin hevası onu ilah ilah olarak kendi kulluğuna almış demektir. Heva Hasan al Albasi diyor ki bir insanın kalbine yerleşebilecek en şerli hastalık hevadır. Nedir heva? Yani bir kulun kendi istek ve arzusu ve kendi düşüncesini beğenmiş olmasıdır. Onu hoş görmüş olmasıdır. Çünkü aleyhissalatü zikrettiği bu üç hastalık gittik geldikten sonra yani itaat edilen cibilik, tabi olunan heva ve insana tesir eden dünya dördüncü özellikler diye zikretmiş aleyhissalatü vesselam. Bir insanın kendi görüşünü beğenmiş olma şımarıklığı. Ben yanlış yaptım diyememe. kötülük Evet kötülük bu ben yanlış yaptım diyememe kötülüğü. Ben hata ettim diyememe kibri. Öyle değil mi? Bu söz insanların ağzından ne kadar zor çıkıyor. Bazen hoca olarak emin olun ki bazen hoca olarak kardeşler bunu benden görsün de öğrensinler diye emin olun ki ben de haksız olduğum yerler vardır şüphesiz. Ama emin olun ki bazen kardeşler görsün de bu ahlakla ahlaklansın diye haklı olduğumu gördüğüm yerde bile ben haksızım diye karşıdakine hak veriyorum o yine alabildiğinde benim üstüme geliyor Bak, zaten şöyle de haksız olduğunu diyor ben sen öğrenesin diye söyledim hala mı sorgulamıyorsun? hala mı demiyorsun lan bu hoca adam bakıyor milletin işine ben yanlış yapmışım diye biliyor ben hata etmişim diye biliyor. Ben niye diyemiyorum diye düşünmüyor da bak işte benim dediğime geldi ya diyor. E hala yani yine çare etmiyor. Bu kelimeyi duyamıyorsunuz. Ben yanlış yaptım. Hata ettim duyamıyorsunuz. Hatta ve hatta insanın içine kanlar akıtırcasına olaylar. yaşın üstüne geçtik. Şimdiye kadar 40 çeşit insanla karşılaştım. Mesela siz değilsiniz Allah şahittir. Şeytanın dürtüklemesine fırsat vermeyin. Siz de olsanız için de mesele siz değilsiniz ama bu insanların ben hata ettim dememek için vallahi yalan söylediklerine şahit oldum. ya Ya yanlış yaptım dememek için yalan söyleyenlere arasında Bu kadar mı olur bir insan kendi görüşünü beğenir ya? Bu kadar mı? Hakikaten mi öyle? Bak ben orayı hiç düşünememiştim. Sen doğru söylüyorsun. Ben yanlış düşünmüşüm. Bu kelimeyi duyamıyorsunuz. Herkes kendi görüşünü beğeniyor. Allah ve Resulü ne diyor? Yok. Alimler, ulemalar ne diyor? Yok. Akıl sahipleri, bilir kişiler ne diyor? Yok. Herkes kendi görüşünün peşine takılmış gidiyor. Aleyhissalatu vesselam dediği gibi. Herkes kendi görüşünü, insanlar kendi görüşlerini beğenmiş olmak hoşnutluğunu yaşamaya başladıkları zaman diyoruz. Müslüman toplum böyle olmaz ki yahu. Müslüman toplum böyle olmaz ki. Yığınlarla, günahla Allah'ın karşısına geçtiğimizi biliyoruz da. Niye insanlara karşı hatasız müşçasına tavır ortaya koyuyoruz ki? Çelişki yok mu Müslümanlar? Var değil mi çelişki? Baştan sona günaha girdim ya Rabbi. Baştan sona elim, ayağım, her tarafım günahlarla dolu. Sen mağfiret etmezsen ben helak olacağım diye mağfiret diliyorsun Allah'tan. Allah'tan af diliyorsun. Günahların üzerine çökmüş Allah'ın rahmeti olmaksızın hiçbir gücün onları kaldıramayacağını, altından çıkamayacağını biliyorsun. Günahlarının üstüne üstlük, bir de gaflet vakitlerin var, gaflet vakitlerini de üstüne ekle... Sonuçta Allah şuuruyla kalbinin titrediği vakit 24 saatte 24 dakikayı bulmuyor. Ben Müslüman, namazının bile dört rekatının son oturuşunda belki bir duada namazına anca giriyorsun. Allah'a karşı bunca isyanla, onun sınırsız olan rahmetine sığınıyorsun, yalvarıyorsun da. Bu insanlara karşı kendini ispat etme derdi ne? Nedir bu Allah aşkına? Bu çalın pisliklerinden değil midir? Evet. İşte o dönemlerin olduğu zaman hevaya tabi olunur. Ve insanlar artık Allah ne demiş, Rasul ne demiş takılmazlar. Kendilerine göre bir hayat seçerler. Allahu Teala buyuruyor ki Efra'eyte <gülüyor> men etteheze ilaha huwa" hava Casir suresinin ayeti Hevasını ilah yedineni gördün mü? وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ Ve Allah da diyor bir hakikat üzerine onu sapıttırmıştır. Allah bir kimseyi sapıklıkta bırakmışsa haşa, o hak ettiği için saptırmıştır. O yüzden cuma hutbesine başlarken kendisini sapıklığı hak ettiği için sapıklıkta bırakan diyoruz. İnsan, İnsan sapıklığı yola edinir. O yolu sever. Artık Allah'ın öğretileri ona işlemez, kar etmez hale gelir. Bir vücut düşünün ki doktorun yazmış olduğu ilaca artık bağışıklık kazanmış. Artık o ilaç o vücuda kar ediyor mu? Etmiyor. Git doktora sana ilaç yazıyor. Ya o ilaç bağışıklık, vücut o ilacı almıyor versen daha lir, kazanmışsa kazanmışlarsa etmiyor artık. Doktor sana niye ilaç yazsın ki değil mi? Niye ilaç yazsın ki? Ve ey insan, sen Allah'ın, senin Rabbinin, seni yoktan var eden iki cihanda da kurtuluşun için sana, senin içinden peygamber gönderen, kitaplarını gönderen, rahmetiyle sana yol gösteren Rabbinin öğretilerini, artık ilacı kabul etmeyen bir vücut gibi, kendini düzeltecek bir unsur olarak almazsan ilaç verilmez ve o zaman Allah'ın ilmi devreye girer ve edallahu ala ilm ve bu hakikat bu gerçek adına Allah onu diyor sapıtır. Sapıtır. Çünkü sen yüz çevirdin. Başka ne yapar Allah haşa? Allah bizleri korusun. Ve hatema ala sem'ihi ve kalbihi ve ala Ayeti şöyle tercüme edeyim. Toplu tercüme olsun. Allah'ın bir hakikat üzerine, bilmiş olduğu bir gerçek üzerine, onu hak etmiş olması hasebiyle bir kimsenin gözünün önüne perde çekmesi kulağının zarını kapatmış olması ve kalbine de mühür vurmuş olması ile akabinde nefsini ilah edinmiş olanı görüyor musun? Sen mi ona vekil olacaksın ey peygamber? Sen mi onu kurtaracaksın? Yani işittiklerinde hak yok. Kur'an okur. Hadis okur, peygamber hayatını okur, anlatır, eder, eyler, Allah korusun. Ama Allah'ın istediği işitme yok. Hani bazen dersiniz ya, ya bu adam bu kadar okumuş, ya bu adam Arapçası bile var, şusu var, busu var. Nasıl oluyor ya? Adam bunca hakikatleri nasıl ki görmüyor diyorsunuz değil mi? Evet, bazen bir çoban görürsünüz. Belki internette de görmüşsünüzdür değil mi? O Arabistan'da mı çekilmiş, nereye çekilmiş? Hani bir çobandan bir tane, sürüsünden bir tane istiyorlar. Çobanın kullandığı bir ifade var. Araplarda deyim olarak da kullanılır, güzeldir. Yani diyorlar abi koyundan verir. Sana hani birkaç katı verelim, iki katı, üç katı verelim, dört katı, beş katı verelim. Neyse fazla fazla verelim. Çoban diyor ki gökle yer bir araya gelse sana vermem bunu. Yani kıyamet kopsa alamazsın benden. Vermem onu. Niye? E, kimse yok ki. E, Allah görüyor ya diyor. Çoban önüne koysan şu cümleyi bir iğrab et desen tıklandır. Ne iğrabı ya? Okumaktan acizdir. Emin olun yani nahiv ilmiyle Arapçadaki nahiv ilmiyle kelimelerin sonunu gerektiği gibi iğrab etmekten telaffuz etmekten acizdir. Ama Allah gözünü açmış, kulağını açmış, kalbinin mühürünü kaldırmış, Yer etmiş. Öbürü okur okur yazar yazar kazanır. Göz göre göre Haramların içerisinde yazdığı yaza yaza ayetleri yaza yaza haram yiyor. Nasıl oluyor diyeceksin değil mi? Birisi Arapça filozofu olacak kadar bu işin içinde. Adam haramların içerisinde tağutları destekliyor. Dişi gücü derdi dünyalık olmuş. Bu nasıl işte bu? Hevaya uyanla uymayan arasında. Hevaya uymaya başladığı zaman Allah Azze ve Celle ben diyor onu ne yaparım? Pulağına mühür vururum. Kalbine mühür vururum, gözünün önüne de perde çekerim. Görmez. İşte bu kötüdür. Onun için yapmış olduğunuz işlerinizde eğer ki Müslümanlar, imanınız yaptığınız işlere hemen bir engel koyuyor, takvanız yaptığınız hatadan hemen sizi geri çekiyor ise, bilin ki heva ehli değilsiniz. Ama eğer ki artık yaptığımız işlerde Allah'ın ve Resulünün göstergeleri, emir ve nehiileri rol belirlenmiyorsa, işitmeyen, düşünmeyen, görmeyen bir kişi sahibi olarak hevaya doğru gitmişsinizdir Allah korusun. Çünkü heva insanın Allah'ı ve Rasulünü dikkate almaması. Allahu Teala diyor ki: illem yestecibu buuleke. eğer onlar sana ve senin davetine karşı Gereken karşılığı vermiyorlarsa fe'lem bil ki ennemma yettebi'ûne ehva'ehum. Bil ki onlar hevalarına uyuyorlar. Yani istek ve arzuları ne diyorsa ona uyuyorlar. Canları ne istiyorsa onun peşine takılmışlar. Bundan daha beter bir husus var mı? Adamın canı ne isterse onu yapıyor. Ne kadar çok etkilenmişliğimiz var öyle değil mi? canımızın bir ayda istedikleri yani canımızın nefsimizin 30 gün içerisinde istediği 30 şeyden mutlaka 20 tanesini yapmışızdır. Gitmişizdir, gelmişizdir, arabamızı çalıştırmışızdır, dolanmışızdır. 30 şeyden 20'sini yerine getirmişizdir. Peki imanımızın 30 gün içerisinde bizden istediği 10 şeyin kaç tanesini yapıyoruz? Hmm? Kaç tanesini yaşıyorsunuz? Sorgulamak lazım. Ben size yapmıyorsunuz demek istemiyorum. Sadece sorgulamak lazım. Yani kişi kendisi bir muhasebe olsun. Nefsi ile imanı arasında mücadele şart. Bizde bu yok. Maalesef ki çoğunlukla gaflete düşüyoruz. Halbuki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Sizden bir kimse günah işlerse hemen akabinde iyilik işlesin diyor. Bakın, günah işlerse hemen akabinde iyilik işlesin diyor. İyilik günahı siler bir, bir ikincisi sen nefsinle mücadele ediyorsun. Nefsinin bir tuzağına düştün, hemen onu katagülleye getirip şöyle ne yapıyorsun? Adeta kuvvetli bir güreşçinin rakibinin sırtını yere vurduğu gibi nefsini hemen bir yere yatırıyorsun. Dur öyle azma bak beni bir kaldırdın beni bir aldattın Ah sana ilaç bir nefis mücadelesi lazım insan içerisinde yoksa hevasına uymak etten püften harcadıkları kazandıkları bürektirdikleri koleksiyonları söyledikleri efendim bir bak aman nefsi almış başını gidiyor Allah için yaptıkların. hani çakılmış kalmışsın değil mi bu nefse tabi olmak hevaya tabi olmak ne ve bunu mutlaka nesillerimize de öğretmek zorundayız. Mutlaka bir çeşit öğretmek zorundayız. Onun için ilerideki gençlik hayatında en büyük problem olarak toplumun içerisinde boy gösterenler daha küçükken her istediğini eline almış olan insanlardır. Çünkü havasında dur demek öğretilmemiş ki. Yok bilmiyor. Canı ne isterse Canı ne isterse o. Evet siz Müslüman olarak tabii ki sıkıntıya düştüğünüz yerler oluyor. Gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz çocuğunuz... ...rafta bir çikolata görmüş ama... ...onu bırak senin bile canın çekiyor. Canın gidiyor yemek için... ...ama bakıyorsun içinde bir şeyler yazıyor. Şimdi gel de çocuğa anlat. Değil mi? Bu haramdır, bu günahtır. Biz Müslümanız, haram dokmayı içimize atmayız... Açmamız bereketsizliktir, isyandır, günah. Anlanmıyor ki çocuk. O bir o çikolatanın üstündeki kakoya gözünü dikmiş. Sen ne dersen de. Yani çakmıyor. Babuğular ne sıkıntıya düşüyorsun değil mi? Ah bir helal olsaydı yedirseydim. Çocuğun istek ve arzusunu bastırmış olması hususunda biz de çocuktan yana oluyoruz. Bu nedir? Bu demek ki çocuğumuza yok artık bunu istemeyiz. Her iste, canının her istediğini alamazsın yavrum. Bunu öğretememişiz demek ki. Bunların çocuklara da öğretilmiş olması lazım. Ve bu insanoğlunun kendisine dur diyeceği yerdir. Eğer onlar sana ve senin vahiy davetine de en başından azılı nefsini ilah edilmiş olanlar tağutlar da dahil ve sırt dönmüş olanlara gelince onlar bil ki hevalarına uyuyordurlar. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مِنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُ دَمْ min Allah. Allah'tan bir yol gösterici, bir hidayet, bir öğreti olmaksızın Allah ne der demeyi bırakmış da kafasına göre takılandan daha sapığı var mı diyor Allah Azze ve Celle. Var mı daha sapığı bundan gösterin. İnsan hevasına uymaz. Arzu ve isteklerinin peşine gitmiş olmazsın. O dört tanesi, aleyhisselatü vesselam bahsettiği o karanlık dönemin dört hasleti de bundan aynıdır. İnsanın nefsine ve hevasına düşmesidir. Onun için onun içerisinde zaten bunu özellikle ne yaptım? Seçtim. İbn-i Abbas radıyallahu an. Kur'an'da heva nerede geçmişse hep kötülenmiştir. Hep kötü olarak geçmiştir der. Bir önce ifade ettiğimiz gibi heva hastalıktır. İbn-i Kayymer Cevzi Allah kese rahmet eylesin. İnsanın hevasına uyması, insan becerdikçe uymasından uzaklaşmasını... Yani kişi hevasına tabi olmaktan uzaklaştığı müddetçe diyor kalbi, bedeni ve dili kuvvet bulur. Çünkü nefis ve nefsin heva kısmı helak eder. O yüzden Allah Azze ve Celle cennete girecekler için ne der? وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ Yaratıldığını bilir. Yaratılmış olması hasebiyle üstündeki yüce yaratıcıyı takdir eder ve o yüce yaratıcının karşısında korku bürürse, korku bürürse, nedir Allah'tan korkmak? Korkarsa, Hevasının arzu, istek ve meyillerinin istediği yerde hemen Rabbini ve Rabbinin yüceliğini ve Rabbinin emrine dikkat alırsa. Her kim bu emmamen hafe makam Rabbi. işlerin başı Allah korkusudur denilmiş. Her kim Allah'ın hakkıyla korkarsa işleri ıslah olur. Her kim Allah korkusunu atarsa, Allah korkusunu kendinden sıyırırsa hatalar üstüne hatalarla gelir. Bunu siz de kendiniz de hissedersiniz Müslümanlar. Değil mi? Haftada bir, ayda bir, altı ayda bir, senede bir kaç sefer Allah korkusundan dolayı gözyaşı döküyorsunuz? Kaç sefer ağlıyorsunuz Allah korkusundan dolayı? En son ki bir sene içerisinde kaç sefer gözyaşı döktünüz? Korktuğunuz için. İçiniz ürpere ürpere kaç sefer secdemizde? Bir mi? Iki mi? Üç mü? Geçmiyor değil mi? Dört mü? Beş mi? Allah korkumuz artarsa işlerimiz de düzene girer. Çünkü Allah korkusu insanın nefsine ve hevasına uymasına engel olur. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَانَ رَبِّكِ her kim Rabbinin yüceliğinden korkarsa ve nehen nefse anil heva ve nefsini hevasına uymaktan çekerse İşte onun gireceği yer cennettir diyor Allah Azze ve Celle. Bakın sıralama nasıl? Her kim Allah'tan korkarsa ve nefsini hevasına uyuma, tabi olma hastalığından korursa o cennete girer. Ama her kim kendisini Allah'tan bağımsız zannederse yazık, yazık eder. O yüzden her işinizde, gerek aldığınız kararlarda, gerek ailevi işlerinizde, gerek içtimai hayatınızda, gerek alışverişinizde, gerek akrabalar arası ziyaretinizde, her şeyinizde, hayatınızın tamamında Allah ve Resulün öğretisi önüne geldiği zaman ondan dönmemeyi imanın bir gereği olarak hayata aksettirmek lazım. Allah Azze ve Celle bizi o şekilde hayırda kırmış olduğu kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bize hayırlar ihsan etsin. Allah Azze ve Celle bu hadiste geçen dört haslet bize diyoruz ki Ya Rab isimlerinin hürmetine Lafzatullah dediğimiz Allah ismi celilinin hürmetine Rahman isminin hürmetine, Rahim isminin hürmetine, bütün isimlerinin hürmetine, o isimlerin ki onları ya kitabında indirmişsindir, ya yarattıklarına öğretmişsindir, ya yarattıklarından bazılarına bildirmişsindir, ya da gayb alemindeki yarattığın kullarını haberdar etmişsindir. Ya da hiçbir kuluna öğretmemiş, kendi zatının katında bekletmişsindir ne kadar ismin varsa, o isimlerinin hürmetine, o isimlerinin üzerimize rahmetinle beraber yağmurun bardaktan boşalırcasına boşaldığı gibi boşalt, o isimlerinin hürmetine bizi itaat edilen cimrilikten koru. Bizi tabii olunan hevadan uzak eyle. Bizi emri bil maruf ney ki alin münkeri yerine getiren kullarından eyle. Bizi kendi nefsini beğenen ve kendi görüşünü beğenmişlik, şımarıklığı içerisinde düşmüş olanlardan eyleme. Bizi Dünya hayatının kendilerine tesir ettiği kalplerine karar kıldıklardan eyleme. Bütün isimlerinin yüzü suyu hürmetine bizi mahrum eyleme. Şüphesiz ki sen duaları kabul edensin. Ela inne ahsene kelam ve evleğen nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kale allahu tebareke ve teala fil kelam. İnne allaha ve melâiketehu yusalluna alel nebiyy. Ya eyyühellezine âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen.